Kıymetli takipçilerimiz, sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyoruz. Dini öyküler kanalımızda yeni bir hikayeyi daha sizlerle paylaşıyoruz. Bu hikayemizde sabır timsali olan Hazreti Eyüp Peygamberimizden bahsedeceğiz. Hikayemize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve zili aktif hale getirmeyi unutmayınız. Hz. Eyyub aleyhisselamın tıkır tıkır giden işleri ilk kez hayvanlarının peş peşe hastalanmaya başlamasıyla bozuldu. Kısa süre içinde koca sürüden bir tek sıska inek, bir tek kara keçi kalmadı. Hepsi telef oldu. İnsanlar Eyyub'un bu duruma ne diyeceğini merak ediyor, ağzını yoklayarak Nedir bu başına gelenler diyor, aa vah ediyorlardı. Eyüp peygamber yüksek ahlakından ödün vermeksizin Allah verdi, Allah aldı. Her şey onun değil mi? diyordu. Eyüp peygamber hayvanlarını kaybetti ama sabrını ve metanetini kaybetmedi. Belalar geldiğinde aile ve akrabalarıyla gelirmiş. Eyüp peygamber bir gün dışarıda işleriyle meşgul iken acı bir haber geldi. Ani bir sarsıntıyla evleri yıkılmış, tüm çocukları göçük altında kalmıştı. Yıkıntıdan sağ kurtulan yalnızca karısıydı. Hz. Eyyub'un gözleri evlat acısından kanlı yaşlarla doldu. Sabır dedi. Eyüp peygamber çocuklarını kaybetti ama sabrını ve metanetini kaybetmedi. Belalar henüz bitmemişti. Hz. Eyüp'ün vücudunda yaralar çıkmaya başladı. Küçük küçük çıbanlar gün geçtikçe büyüdü. Bütün vücuduna yayılmaya başladı. Eyüp peygamber hekimlere gitti. İlaçlar kullandı ama nafile. Yaralar iyileşeceğine iyice azıyordu. Eyüp peygamberin hastalığı arttı. Artık çalışamadığı için elde avuçta ne varsa hepsini tüketti. Karısı ona bakıyor, evi geçindirmeye çalışıyordu. Eyüp Peygamber'in yaraları çok fenalaştı. Hastalığının bulaşıcı olması ihtimaline karşı kimse onun yanına yaklaşmak istemiyordu. Eyüp Peygamber artık yapa yalnız kalmıştı. Acı ve ıstıraplar içindeydi. Allah'a dua etmeye ve ondan sabır istemeye devam etti. Ama artık bırakın vücudunu hareket ettirmeyi, Dudaklarını kıpırdatacak takati kalmamıştı. Bir insanın başına gelebilecek her türlü felaket ve musibet onun başına gelmişti. Ve o tıpkı sağlıklı ve varlıklı günlerinde olduğu gibi Allah'tan uzaklaşmamış, ona olan bağlılığını ve güvenini kaybetmemişti. Hz. Eyüp imtihanını başarıyla geçmiş ve insanlara örnek bir kul olmuştu. Eyüp peygamber sağlığını kaybetti ama sabrını ve metanetini kaybetmedi. Hastalığının şiddetlendiği bir anda "Ey Rabbim" diye dua etti. "Halim sana malumdur. Adını anamayacak kadar hastayım. Ey şifa veren, şifana muhtacım." Allahu Teala kulundan hoşnuttu. Eyüp Peygamber'in makamını katında daha da yüceltti. Ona ayağını yere vur diye vahyetti. Eyüp Peygamber güçlükle ayağını kaldırıp indirdi. Ayağını indirdiği yerden berrak bir su kaynamaya başladı. Eyüp Peygamber o suyla yaralarını temizledi. Yaraları kısa sürede kuruyup kayboldu. Sudan doyasıya içti. İçindeki dertler şifa buldu. Eyyub Aleyhisselam hastalanmadan önceki sağlığına tez zamanda kavuştu. Sağlığını kazanan Hazreti Eyüp servetini de yeniden kazandı. Böylece o refah ve sağlık içindeyken Allah'ı unutmadığı gibi yoksul ve hastayken de ona küsmedi, isyan etmedi. Böylece Eyüp Aleyhisselam Allah'ın sadık ve sabırlı bir kulu olarak tarihe geçti. Rabbim cümlemize Eyüp aleyhisselamın sabrını nasip eylesin.